kirich.ieo.org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusu Örnekleme yöntemi ile incelenen reçetelerimizde meydana gelen kesintilere hangi koşullarda itiraz edebiliriz? Protokol gereği örnekleme yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hata oranının A grubu reçeteler için %3, B grubu reçetelerin %5'in üzerinde olması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu'na itiraz dilekçesi gönderilerek itiraz hakkımızı kullanabiliriz. Bununla ilgili itiraz dilekçe örneğini odamız web sayfasında yer alan E-Kütüphane bölümünde bulunmaktadır. Bu ilgili dilekçe hazırlanarak kuruma faks yöntemiyle gönderilir ve itiraz hakkımızı kullanırız. İtiraz hakkımız 5 iş günü içinde olmalıdır. Bu 5 iş gününe özellikle dikkat etmeliyiz. 5 iş günü itiraz hakkımızı geçirdiğimiz süre sonunda itiraz hakkımızı kaybedebiliriz. Bir soru cevap programıyla yine sizlerle birlikte olduk. Bir sonraki soru cevapta görüşmek üzere. Soru cevap Hazırlayan ve sunan eczacı Hünce'nin kılıç.